Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve kalu E kunna izzaman ve rufaten e inna khalqan Ve dediler ki bizler bir yoğun kemikler, kemikler yığını ufalmış, toz olmuş parçalar haline geldikten sonra mı yeni bir yaratılışla yaratılacağız? Şimdi 45. ayet-i kerimede biliyorsunuz. Seninle ahirete iman etmeyenler arasında görülmeyen bir perde koyarız diyor. Şuna dikkat çekiliyor Allahu Alem. İnsanın duyu organları sadece kendi idrak alanları içerisinde olan şeyleri idrak edebilir. Bu duyu organlarının idrak edemedikleri, fark edemedikleri şeylere fark edemiyorlar diye yok demeye imkan yoktur. Efendim benim duyu organlarım hissetmiyor, fark etmiyor. Bunlar duyu organlarıyla, fark edilemiyor, gözlem altına alınamıyor, deneyi yapılamıyor vesaire vesaire laboratuvara sokulamıyor diye bir şeyin yokluğunu inkar etmemiz mümkün değildir. <gülüyor> Bu çerçeveyle ilgili olarak söyleyebileceğimiz ancak şu kadar olabilir. Böyle bir şeyi biz laboratuvarda inceleyemedik. Bu varsa bile biz bunu inceleyemiyoruz. Bu kadar söylenebilir. Daha fazlası Laboratuvara sokuluyorsa vardır Yoksa yoktur mümkün değil Çünkü şu anda bildiğimiz Nice şeylere Bizden önceki insanlar Bizden önceki dönemler Varlığından haberdar bile değillerdi Ki inkar etsinler Böyle bir şey var mı yok mu Tasavvur dahi edemiyorlardı Şu anda Laboratuvara Deney altına sokulabilen veya gözlemlenebilen o kadar çok şey var ki atomundan tutun ne bileyim gözlerimizin idrak alanının altında ve üstünde kalan ışıklara kulaklarımızın işittiği bir işitme sınırı var onun altında ve üstünde kalan seslere ve daha bilemediğimiz birçok şeylere varıncaya kadar. Bunlar bir zamanlar varlığı dahi kabul edilen şeyler değildi. Şu anda ediliyor. Dolayısıyla bir şeyin şu anda müşahede edilememesi sadece onun varlığının bilinmesi için elimizde delil bulunmadığı anlamına gelir. Yokluğu anlamına gelmez. Çok seneler önce daha apandis denilen bir çeşit kör barsak parçasının faydası tıp tarafından bilinmiyordu. Bademcikler için de öyle. Dediğim hadise de çok uzak değil. Bir doktorla konuşuyorduk. Doktor dedi ki bunlar faydasız şeylerdir. Dedim bence böyle demeyin. Nasıl diyeyim dedi. Dedim henüz faydasını bilmiyoruz deyin. Yok dedi hiçbir faydaları yok. İyi dedik. Aradan fazla zaman geçmedi. Bunu konuştuğumuz zaman büyük kızım, çocuğu 4-5 yaşlarındaydı. 2 sene sonra, 3 sene sonra bademcik iltiaplarından doktor bize mümkün mertebe aman bademciklerini almayın diyor, almayalım demeye başladı. Halbuki o zamana kadar çocuklar doğar doğmaz belki Türkiye'de değil ama Amerika'da bize anlatıldığına göre hemen bademcikleri alınıyormuş bir şey yaramaz diye. Öyle değilmiş de. O zaman bilinmiyordu. Söylemek istediğimiz şu, insanoğlunun ahireti idrak etmesi mümkün değil duyu organlarıyla. Fakat aklımızla Ahiretin olması gerektiğini anlayabileceğimiz ve ortaya koyabilen deliller hiç de az değil. Kur'an-ı Kerim bu gibi buyruklara çokça temas eder. Bu gibi delillere. İşte bu ayetler, bu ayet ve devamı da bunlardan birisidir. Şimdi maddecilerin veya ahirete iman etmeyenin veya imanı büsbütün... Devre dışı bırakanların açmazı burada başlıyor. Onlar her şeyin bu dünyada başlayıp bittiğini, varsa yoksa her şeyin madde olduğunu kabul ederler. Halbuki bu kainat herkesin de bilip kabul ettiği, bilimsel olarak kabul edilmek zorunda olduğu gibi bir zamanlar hiç yoktu. İstersek biz bu kainatın küçük bir hücreden meydana gelmiş olduğunu kabul edelim. Bu hücre ama bir zamanlar yoktu. Bir zamanlar yoktu. Olmayan bir şeyden var oldu. Yani bir yaratıcı var idi. Ahiret aslında olmayan bir şeyin yaratılması da değildir. Olan bir şeyin bir daha var edilmesidir. Değişikliğe uğruyor, değişiklikten sonra tekrar iade edilmesidir. Yani Cenab-ı Allah bizi ahirette yoktan var etmeyecek. Evet, ne diyor ne öyle, öyle diyebiliriz yoktan var etmeyecek. Çürümüşüz, toprağa karışmışız, ilmiyle kudretiyle bizi tekrar yeniden var edecek. Bedenlerimiz değişse bile ruhlarımızla yeniden var olacağız direk dileyeceğiz. İşte kafirler ahireti inkar edenler bunu anlayamıyorlar. Peki Acaba hesap edilmiş midir bilmiyorum. Böyle bir şey okuduğunu da hatırlamıyorum. Belki bilenlerimiz vardır. Yere bir tohum atılıyor. Yer çekimine aykırı olarak yukarı çıkıyor. Toprağı deliyor. Toprağın üzerinden artık o bitkinin Veya tohumun türüne göre yükseliyor İçine sular giriyor Gelişiyor büyüyor Gerçekten merak etmişimdir O küçücük tohum Yeri hangi güçle Büyüyerek yükselerek Yarıyor O yarma işlemi esnasında Yerin kendisine uyguladığı Baskı güç ne düz Ve bu gücü Yeniyor O güce rağmen Toprağın üzerine çıkabiliyor Tohumun kendisinin Böyle bir güce sahip olması Mümkün değil Bunu akletmesi mümkün değil Bunu kendi kendisine Yapması mümkün değil Halbuki o tohumu zamanında ve şartlarına uygun şekilde toprağa atmasak belki çürüyüp gidecek. Yok olup gidecek. Hiçbir şey yaramayacak. Onun için Yusuf Aleyhisselam ne demişti? Verimli yıllar geldiği zaman diyor biçtiğiniz başakları başaklarında bırakarak depolayın diyor. Çünkü o üzerindeki kabuk, buğday tanelerinin başaklarında, kabuğun içerisinde o halleri küflenmelerine, çürümelerine, bozulmalarına engel teşkil edecek şekildedir. Koruyacak ve yedi yıl kalacakmış. Ne kadar doğru bilmiyorum, çok senelerce önce birisinden naklen dinlemiştim, kaynağını da bilmiyorum. Aşağı yukarı 20. asrın başlarında İngilizlerin yaptıkları Mısır'da kazılarda bu şekilde buğday silolarına, depolarına rastlanmış, muhtemelen Yusuf Aleyhisselam'dan kalma depolar olduğu söyleniyor. Mümkün mü bilmiyorum. Yani öyle bir şeyler de dinlemiştik. O ayrı bir konu. mevzumuzu o değil. Burada Cenab-ı Allah asıl mesele şu. Kemikler ve toz toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışı imana sahip olmayan bir kafa ne yapıyor? Havsalısına sığdıramıyor. Cenab-ı Allah da onlara diyor ki, meydan okuyor yani. Kul kûnû hicâraten ev hadida." Onların nazarında en dirilmeyecek şeyler nelerdir? Taşlardır, demirlerdir. Oysa biz kainatın tesbih ettiğini biliyoruz. Kur'an az önce söyledi. Değil mi? Ev halqa mimma yekburu fi sudurikum. Veya kalbinizde büyük azametli diriltilmesi imkansız bir başka varlık olun. Ne istiyorsanız onu olun. Diyor. Nasıl ...dirilmeniz imkansız olacak... ...diye düşünüyorsanız... ...öyle olun. Feseyekulûne men yu'iduna... ...peki bizi tekrar... ...insan halimize kim geri çevirecek... ...diyecekler. Bizi tekrar eski halimize... ...kim geri döndürecek diyecekler. Kulillezî feterekum... ...evvele marra. İşte bu. De ki... ...sizi... İlk defa yoktan kim var ettiyse o. Nasin Suresi'nin sonlarında da böyle demiyor mu o? Vesaydu billah <gülüyor> ve darba wa awwal bi kulli Allah Allah kendi yaratılışını unutarak işte mesele burada. İllet burada başlıyor. Kendi yaratılışını unuttun mu? Nesullaha feensehum enfusahum. Allah'ı unutuyorsun sonra kendini unutuyorsun. Allah da seni sana unutturur maazallah. Böyle. Bize bir misal verdi kendi yaratılışını unutarak. Bu kemikleri yeniden kim yaratacak? dedi. Çürümüş kemikleri kim yaratacak dedi. De ki onları ilk yaratan kimse onları diriltecek de odur. Zaten o neyi yaratmışsa bütün yarattıklarını her şeyler ile çok iyi bilendir. Çok iyi bilendir. <Gülüyor> Sizi, bizi birer zalim, birer gaddar, birer hırsız, ne bileyim başkalarının haklarını gasp eden, çalan, çırpan kimseler yapmayan nedir? Diyelim ki kanundur. Kanun her yerde değil ki. Zulmetmiyoruz. Hatta bazen zulme de uğruyoruz. <gülüyor> Affettiğimiz de oluyor. Gücümüz yetmediği de oluyor. Akif'in dediği gibi cani geziyor dipdiri can vermede mahkum. Suç başkasınındır da neden başkası mahkum diyor. Canı geziyor dibdiri mazlum can veriyor. Başkası suç işliyor, başkası mahkûm oluyor. Eee ne diyor Cenabı Allah? La yughrannake taqallubullezinekferu fil bilad. Metaun qalil, summa ma'awahum cehennem ve bi'sel me'ad. Sakın diyor. Kafirlerin böbürlene böbürlene, çalım sata sata, yerde diyar diyar istedikleri gibi gezip tozmaları, cirit atmaları seni aldatmasın. Azıcık bir faydalanma, sonra da varacakları yer cehennem olacaktır. Eğer mazlum bir gün gelir zalime karşı muzaffer olacağına dair dünyada veya ahirette. Ümit beslemezse hakkın ve adaletin sesi bir daha yükselmemek üzere ebediyen kısılır. Mümin veya mazlum mümin evvela dünyada Rabbinin kendisine yardım edeceğini düşünerek harekete geçer. Vazifenin o olduğuna inanarak harekete geçer. Saniyende dünyada ölse bile hak uğrunda davası uğrunda şehit olduğuna inanır. Zalimin zulmünün asla yanındakar kalmayacağına da tıpkı kendisinin Allah'tan ecir alacağına inandığı gibi inanır. Onun için ahirete iman Hakkın, adaletin, doğruluğun yaşaması için adeta vazgeçilmez bir membadır, vazgeçilmez bir zemindir. Ahirete iman olmazsa veya insanlar ahirete iman etmezse zulmün kesinlikle bu hacimde zaten alabildiğine yayılmış olan zulmün kesinlikle bu hacimde olacağını düşünmek mümkün olmazdı. Şimdiden değil yüzlerce, binlerce sene öncesinden hakkın, adaletin sesi çıkmamış olurdu. Hep zulüm, hep gaddarlık, hep sömürü, hep cinayet kol gezerdi bu dünyada. Eğer dünyada hak namına, adalet namına ve evki zayıf ve cılız olsa, hala bir şeyler yaşıyorsa varsa bu ahirete imanın bir neticesi Ahirete iman etmeyen bir kimse ne iyilik yapar ne iyiliği yaşatır. Eğer kendi menfaatine değilse kesinlikle iyiliğe ve iyiye hayat hakkı tanımaz. Bu böyledir. Ama mümin iyiye iyi olduğu için taliptir. İyiye talip olmak zorunda olduğuna onunla yükümlü olduğuna inandığı için talip olur. Buna talip olmanın, ona talip olmanın dünyada istediği neticeyi vermese bile ahirette ona güzelliklerle döneceğine iman ettiği için talip olur. İşte yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin yaşamasının ana besin kaynağı ve bağı ahirete imandır, bu şekildeki bir imandır. Bunun için ahirete imanın mutlak adaletin tecelli edeceği o güne imanın, kötülüklerin karşılıklarının, iyiliklerin karşılıklarının verileceği, zalimin mazluma hakkını ödeyeceği, mazlumun hakkını alacağı adil bir günün, mutlak adaletin gerçekleşeceği bir günün olacağına iman, iman edenlerin imanlarının boşa gitmeyeceği, kafir ve zalimlerin de küfür ve zulümlerinin münafıklıklarının karşılıksız kalmayacağı bir günün geleceğine ve gerçekleşeceğine iman, insanda her zaman için adalet meşalesini diri ve canlı tutar. Hakka talip olmak arzusunu, güzelliklerin arkasından gitmek arzusunu canlı ve diri tutar. Ahirete iman olmasın, ...insanlar iyilik namına bir şey istemezler. Yapmazlar... ...arkasından koşmazlar. Hele hele hiç menfaatlerine değilse... ...hiç yapmazlar. Onun için... ...beşeriyetin saadet anahtarlarından birisi de... ...ahirete imandır. İnsana dünyada... ...zulümden uzak durmakta, ...kötülüklerden, haksızlıklardan... ...gardarlıklardan... Ve her türlü olumsuzluklardan uzak durmakta. En büyük etken, buna karşılık hakkı adaleti yaşatmak için elinden gelen bütün çaba ve gayretini ortaya koymasına sebep olan en büyük amil, en büyük etken imandır ve özellikle ahirete imandır. Mömin yaptığı hiçbir amelin boşa gitmedi yine. İyiliklerin kötülüklerin, zerre kadar dahi karşılıklarının görüleceğine, hepsinin Allah tarafından bilinip tespit edileceğine, edildiğine, edilmekte olduğuna ve zamanı gelince karşılıklarının verileceğine iman ettiği zaman onun için hayatın ve davranışların anlamı fark kazanır. Farklılık arz eder. Yeni bir mana kazanır. Bir materyalistin anlayışından ve düşüncesinden farklı bir mana kazanır onun için. İman da, davranışlar da, amel de, ahlak da, Onun için biz daha doğrusu Cenab-ı Allah ilk insandan itibaren beşeriyetin dünya ve ahirette gerçek saadete erişmelerinin ahirete ve genel olarak imana, iman esaslarına sahip olmalarına bağlı olduğunu göstermektedir. De ki sizi ilk olarak yaratan kimse, o sizi tekrar iade edecek, yeniden var edecek. Feseyün gıdûne ileyke rûûsehum. Sana başlarını inanmıyormuş gibi sallayacaklar, <gülüyor> diyecekler. Ve yekûlûne metâhu. Peki bu senin dediğin ne zaman olacak derler. Kul asâ, hayyekûne qarîba. Deki yakın olacağı umulur. Yakın olacağı umulur. Neye göre yakın? Elbette ki bir insan hayatına göre, bir insan ömrüne göre yakın değil. Fakat düşünün, kainatın ömrüne göre Allah-u Alem yakın. Çünkü eğer biçilen rakamlar doğruysa kainatın varoluşunun üzerinden şu kadar milyonlarca yıl geçmiş bulunuyor. İnsanların ölümü öldükten sonrası muhtemelen ona göre yakındır geçen zamana göre. Peki nasıl olacak bu yakın günde? Yavme yed'ukum O günde sizi çağıracak sizi çağıracak. Fe testecibun bihamdihi ve o da ham dederek hamdile onun çağrısını kabul edeceksiniz. Vetavunnu illa bisstum illa qalila. Öselik yerin altında veya dünyada ancak çok az bir süre kaldığınızı zannedeceksiniz. Çok az bir süre gelecek. oğlu esasen böyledir. Zaman geçtikten sonra onun nasıl geçtiğini bir türlü izah edemez. Niçin? Belki de zamanın ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız veya idrak edemediğimiz veya tanımlayamadığımız için. <gülüyor> Her birimiz Rabbim hayırlı ömürler versin. Şu kadar yaşa geldik. Nasıl geldik? 60 yıllık hatıratı oturup iki günde anlatabilirsiniz, bitirebilirsiniz. Fakat öyle değil ki. Koca 60 yıl yaşandı, 50 yıl yaşandı, 30 yıl yaşandı, 100 yıl yaşandı her ne kadarsa. Rivayete gören Muhay'a sormuşlar vefatına yakın zamanlarda. Dünya hayatını nasıl buldun diye Nasıl olacak İki Kapısı olan bir ev gibi birisinden Girdim öbüründen çıktım Aynen O kadar 950 yıl yaşamış Kur'an-ı Kerim'in nasıyla sabit Ve Kur'an'ın zikretmediği Nübüvvet öncesi Tufan ne kadar Allah bilir Hadi diyelim onları da 50 yıl sayalım 1000 Bin. Bin yıl Böyle bir şey. Ve tadunnûne ille bittum ille kalile ve o sırada ancak pek az bir süre kaldığınızı düşüneceksiniz. Peki bu durumda Cenab-ı Allah salih kullarına ne söylüyor? İşte bunu da Resulü de hitaben şöyle diyor. وَقُلْ ibadi Kullarıma söyle ki يَقُولُ لَّت۪يهِ En güzel olan söz neyse hangisi ise onu söylesinler. En güzel söz hangisi ise onu söylesinler. Konumları da öyle bir konumda Söylenebilecek en güzel söz hangisiyse Onu söylesinler Onu araştırsınlar Düşünsünler bulsunlar Onu söylesinler Kötü söylemeye Kendilerini alıştırmasınlar Dil ile kalp Arasında bir paralellik vardır Daha doğrusu etkileşim vardır Dilinizi ...istikamete alıştırırsanız... ...kalbiniz de dilinize uyar. Kalbinize istikamet kazandırırsanız... ...diliniz de kalbinize uyar. Dolayısıyla sürekli olarak... ...bu ikiliyi... ...kontrol etmek lazım. Dil gerçekten... ...çok çok önemli bir organ... Sadece söz söyleyen değil. Kalbin istikametini belirleyen, kalbin istikametinin ne olduğunu aynı zamanda gösteren bir organımız. Ve onu ıslah ederseniz bir irade neticesi olur, bir gayret neticesi olur. Kalbiniz de ona bağlı olarak ıslah olur. Çünkü اِنَّمَا جُعِلَى lisanu ala'l fuadi delila fe ala fi'l dil kalpte olanın bir delili bir belgesi olarak yaratıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam da muazaza radıyallahu anh diyor ki Sana diyor bütün iyiliklerin yapılmasının kötülüklerden uzak kalınmasının temel anahtarını göstereyim mi diyor Uzunca bir hadis. Göster ya Resulallah diyor. Aleyhisselatü dilini tutarak şunu tut diyor. Şunu tut. Muaz hayret ediyor. Ya Resulallah diyor. Biz dillerimizden dolayı da mı sorgulanacağız diyor. Hey anen senin iyiliğini görsün ey Muaz diyor. İnsanları cehenneme baş aşağı dillerinin biçtiklerinden başkası mı yuvarlatır diyor. İman dille ifade edilir, küfür dille ifade edilir, şükretmek dille ifade edilir, Efendim, sövmek, saymak, kötülükler dille söylenir, hep dille. Dolayısıyla bu dili düzelttiğimiz zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu manada bir hadis şerifi vardır. Bir kimsenin diyor dili istikamet bulmadıkça kalbi istikamet bulmaz. Çünkü dediğim gibi dilimizi düzeltmek için, istikamete sokmak için, hizaya sokmak için belli bir çaba, belli bir gayret harcamamız gerekiyor. Bu olmayınca olmuyor. Ona dikkat edelim. Ve Cenab-ı Allah işte en güzel sözü söylesinler diyor. Birbirleriyle konuşunca, birbirleriyle hitap edince. Niçin? İnneşşeytane yenzeğü beynehum. Şüphesiz şeytan onlar arasında ayrılık sokar kötülük sokar düşmanlık sokar doğruluktan uzaklaşmayı sokar onları birbirlerine düşürür ama sen en güzel sözü söylemeye çalışırsan onu araştırıp bulursan şeytan yapmak istediğini yapamaz Yani şeytan demek ki kötülükleri aramızda dilimizle başlatır. Bu gerçekten sosyal hayatta incelenmeye ihtiyacı olan bir konudur. Bütün cinayetler, hatta belki de bütün iyilikler, bütün zulümler bir kelimeyle başlar. Kötülüklerin kaynağı da bir kelimedir. İyiliklerin insanlar arasında ortaya çıkmasının kaynağı da bir kelimedir. Onunla başlar ve öyle devam eder. Onun için şeytanın müminlerin özellikle biz müminlerin arasını açmasına fırsat vermemek için uygulanacak yöntemle en güzel söz neyse onu bulup söylemek. Kullarıma söyle en güzel olanı söylesinler. En güzel söz hakkı ve imanı iman edilmesi gereken esasları tasdik etmekle başlar. İman ile kötülük iman ile kötü söz çünkü iman kelime-i tayyibedir diyor Kur'an-ı Kerim. Güzel sözdür. Onunla kötülükler bağdaşmaz. Dolayısıyla mümin olarak ifade yerindeyse dilimizi kontrol etmeli ve ona göre şekil vermesini bilmeliyiz. Dikkat etmek lazım. İnsanlar bu şekilde şeytan insanların arasını bu şekilde bozmaya çalışır. İnne şeytan kelenli insani aduven mubina. Şüphesiz insan, şeytan, insan için apaçık bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır. Senin söylediğin bir sözü bile ihmal etmeye etmemeye çalışır. Onu dahi değerlendirir. Senin aleyhine, kardeşlerinin aleyhine kötülükleri yaygınlaştırmak, iyilikleri azaltmak adına bu Ale Rabbiniz sizi en iyi bilendir Dolayısıyla dilinizi nasıl kullandığınızı da çok iyi bilir en güzel sözü söylemek için çalışıyor musunuz çalışmıyor musunuz yoksa tam aksine kötü sözleri söylemek için mi kendinizi alıştırıyorsunuz eğitim budur bir yerde. Sözlerimiz ve davranışlarımız büyüksek küçüklerimize örnektir. Evde yalan görmeyen bir çocuk yalan söylemeyi nereden öğrenecek? Sokakta yalan söylenmiyorsa, evde yalan söylenmiyorsa, okulda yalan söylenmiyorsa, memuru yalan söylemiyorsa, işçisi yalan söylemiyorsa... Yöneticisi yalan söylemiyorsa. Gazetecisi, siyasetçisi şusu busu yalan söylemiyorsa. İnsanlar nasıl birbirine düşecek? Kötülük nasıl var olacak? Bir de bu açıdan bir cemiyeti bir düşünün bakayım. Tepeden tırnağa insanlar ne kadar doğru konuşuyorlar. Doğru konuşma oranımız nedir? Bir insanın ortalama günde şu kadar bin kelime düşündüğünü farz edin. İslam öyle bir din ki tek kelimenin dahi yalan olmasını istemiyor, kabul etmiyor. Tek kelime dahi. Adam neredeyse tek kelime doğru bulamıyorsun konuştukları arasında ve hiç de yüzü kızarmıyor. Maazallah. Hani derler ya eskiden ne günlere kaldık. Aynen öyle. Doğru söyleyeni ara ki bulasın. Doğru konuşanı ara ki bulasın. Yalancılığın yaygın olduğu yerlerde de doğruluk söylemek, doğru söylemek bir deliliktir. Doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar bu demektir. Herkes yalancı, onun için doğru söylemek acayip karşılanıyor. Kabullenmiyor. Çünkü doğru yalancının yalanını ortaya çıkartıyor. Bu budur. Aynen öyle. Düşünün ki, bir yerde sürekli gecedir. İnsanlar orada gündüzü tanımıyor, aydınlığı tanımıyor, karanlık hep, Ve Bunlar herkesin, her şeyin daima karanlık olduğunu bilecekler. Öyle zannedecekler. Ne zamana kadar? Bir şekilde aydınlıkla tanışıncaya kadar. Herkesin de yalancı olduğu bir yerde veya yalanın baskın ve hakim olduğu bir sistemde, bir düzende, bir toplum hayatında, bir siyasal hayatta, ne, ne dersek değil. Hepimiz var. Yani hayat bir bütündür. Bireyiyle, toplumuyla, siyasetiyle, ahlakıyla vesairesiyle. Bir bütündür. Yalan üzerine kurulu bir eğitim. Tarihi yalan, şusu yalan, bu su yalan. En yalan söylenmeyecek şeylerde bile hakikat yarım söylenirse o bile yalandır. Hakikati eksik söylemek yalanın bir başka çeşidi. Böyle istemiyor İslam, Kur'an böyle istemiyor. On için eskiler derler ki: yenci, yenci le kana's sidku Yalan söylemek olmaz ya. Eğer kurtarıcı olsaydı, hiç şüphesiz doğruluk daha da kurtarıcıdır. Yalan söylemenin kurtarıcı olduğu hallerde bile olur mu olabilir belki, nadiren de olsa. Fakat ...doğruluk daima daha kurtarıcıdır. Evet. Rabbukum bikum ...oradaydık. İn yeşe yarhamkum... ...dilerse size... ...rahmet buyurur. Ev in yeşe kum ...yahut dilerse de sizi... ...azaplandırır. Yani... Cenab-ı Allah şunu söylemek istiyor. Siz kendi amellerinizle benim rahmetime layık olmazsınız. Rahmet benim irademle olacak bir şeydir. Ve dilersem sizi azaplandırırım. Buna rağmen yine de size zulmetmiş olmam. Çünkü nihayet biz onun mülkü. İşte dilediği zaman bize merhamet buyuran, dilediği takdirde de bizi azaplandırma gücüne, kudretine sahip olan Cenab-ı Allah, buna rağmen mutlak iradesiyle, meşiyetiyle bize muamele etmiyor. Bize adaletiyle ve lütfuyla muamelede bulunacağını belirtiyor, ifade ediyor. Onun için bu bize Allah'a karşı duruşumuzun güzel olması gerektiğine dair bir öğüttür. Bir hatırlatmadır. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا Bununla birlikte biz seni onların üzerine bir vekil, bir koruyucu, bir bekçi göndermedik. Yani sen onlara sadece öğüt verirsin, onlara Allah tursun. Ve Rabbin en iyi bilendir göklerde ve yerde olanları. Rabbim, yalnızca senin amellerini değil, göklerde ve yerde bulunanları da en iyi bilendir. Ve elbette bazı nebiileri diğerlerinden üstün kıldık. And olsun biz, nebilerin bir kısmını dahi bir diğer kısmına üstün kıldık ve ateynâ davuden zebura davuda da zebur vermiştik yani ey Mekkeli müşrikler siz bu Kur'an'ı benzersiz veya önceden Allahü Teala'nın başka bir peygambere hiç kitap vermedi de nereden çıktı demeyin surenin başında Muhtan bahsedildi Musa aleyhisselamdan bahsedildi işte burada da Davud Aleyhisselam'dan bahsediliyor. <gülüyor> Davud'a zebur'u verdiğimiz gibi sana da bunca tafsilatı, bunca güzel açıklamaları, müstesna irşatları, doğru yol göstermeleri ihtiva eden bu kitabı indirmiş olduk, kitabı vermiş olduk. Davud hayattayken kendi kalbine, kendi şeriatıyla nebi olarak kendi kitabına uymalarını istiyor ve bunu emrediyordu. İşte sana da biz bu Kur'an'ı indirdik ve sana muhataplarından bu kitabın gereklerini yerine getirmelerini istiyoruz. Emrediyoruz. Sen de bu hususta peygamber olarak üzerine düşeni yap. Tıpkı Davud'un yaptığı gibi. Niçin? Davud burada mevzu bahis ediliyor. allah Alem şunun için. Cenab-ı Allah onun için ni'mel abd diyor. Davud ne güzel kurdu. O sabrediyordu. Sıkıntılara, zorluklara sabreden bir kurdu. İnnehu awab, O hep Rabbine dönücüydü. Ey Muhammed sen de Zor bir risalet görevi ifade ediyorsun. Bu laf anlamaz müşriklere, muannitlere laf anlatmaya çalışıyorsun. Cenab-ı Allah senin işinin zor olduğunu, zorlandığını biliyor. Fakat bu hususta sen yalnız değilsin. Ki Davud'tan önce ve sonra İsrail pek çok peygamber gelmişti. Buna rağmen onlara zorluk çıkarmışlardı. Ey Muhammed sen de hiç benzeri görülmedik bir rasul değilsin. Bu yönüyle peygamber aleyhissalatü vesselama bakan yönü. Müşriklere de onu söylüyor. Siz niye Muhammed'e kitap indirilmesini, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam peygamber olarak gönderilmesini ...olmadık bir şey gibi karşılıyorsunuz. Benzersiz bir şey... ...hiç görülmedik bir şey gibi karşılıyorsunuz. Öyle değil. Resul göndermek, peygamber göndermek... ...bizim kullarımıza karşı bir lütfumuz... ...bir ihsanımız ve bir ilahi sünnetimizdir. Bu sünnetin gereği olarak... ...biz önceden gönderdiğimiz gibi rasulleri ...şimdi de size... Resullerin en hayırlısını Şeriatı en kamil Kitabı en eksisiz olanı Size gönderdik Daha çok şükretmeniz Gerekirken böyle bir Nankörlük yapmayın Anlamında Hitap ediliyor Kulidüllezine Zahamtun min dunihi 56. ayeti kerime ile tekrar Bugünkü dersimizin Başını teşkil eden şirke reddiyelerden yine aynı konuya girilmiş olmaktadır. Daha önce de Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi hükmetti diye tekrar tevhide sure demek ki döne dolaşa üç temel husus üzerinde duruyor. Tevhid, ahiret ve nübuvvet. Bu esaslar zaten imanın en temel vazgeçilmez esaslarıdır. Cenab-ı Allah'tan bizleri sağlam, doğru ve müstakim bir iman ile Amin. yaşatsın, müstakim bir hayat ile yaşatsın. Amin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, Eğer sizden herhangi bir kimse olur ya zorlanacak olursa, hayat ona zor gelirse, ölümü isteyecek olursa desin ki, Allah'ım eğer bize hayat verirsen Müslüman olarak bizi yaşat. Canımızı alırsan iman üzere canımızı al. Rabbimiz hepimizi Müslüman olarak yaşatsın. Mümin olarak canımızı alsın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi alamin.